Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızın adı Namazım Hayatım. El Mü'minun suresinde buyrulduğu gibi onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Yıllardır hocalarımızdan duyuyoruz. Allah dostlarının menkıbelerinden duyuyoruz. Şöyle namazlar kılınıyor. Namazda şunu şunu hissetmeyecek hale geliyor namazları günahları işlemesine engel olacak kadar namaza hayatlarında önem veriyorlar nice insanlar geldi geçti bu dünyada namaz o kadar mühim ki kalbin duyuşuna kalbin Allah'la beraberliğine Allahu Teala'ya karşı bir şükran hissine hamd halinde bir acziyet içinde olduğunun idrak edildiği bir zaman Namaz. Hani o secde var ya, daha önce secde etmeyen insanların anlayamadığı şeyler. Bugün sıklıkla kullandığımız bir cümle var. Sana anlatamam, anlaman için yaşaman lazım deriz. Namaz aynen öyle. Ama namaz ayrıyeten her insanı ilgilendiren başka bir yönü var ki, her namazda aynı lezzeti alamadığınız bir ibadet. Zaman zaman kıldığımız namazların sonrasında kendimizi Allahu Teala'ya çok yakın hissettiğimiz olur. Bazen de çabucak belki namazımızı kıldık, bir vicdan azabıyla karşı karşıya kalırız. Hiçbir şey hissedemeden sadece okunacakları okuyup selam vermekle yetindiğimizi zanneder ve bunun burukluğunu içimizde yaşarız. Bir yakınımız vefat ettiğinde Bugünkü gibi bir salgından, bir depremden, afetten, bizi korkutan bir şey olduğunda namazımızı o kadar dikkatli kılar. Bazen gözyaşlarıyla o toprakları nasıl yağmur ıslatıyor, susamış topraklara yağmursu oluyor, seccademizi ıslatacak derecede ağlıyoruz. Bazen de o namaz bize pek namaz gibi de gelmiyor. İşte bunun olması için huşulu bir ibadet gerekiyor. Birçoğumuzun hayatının bir dönemlerinde en azından bir kez yaşadığı o huşu. Bu olmadığı zaman namaz kılınmamalı mı? Allah korusun elbette hayır. Ama namazı bugün şöyle bir gündemimize alalım. Bakalım huşu ne tarafta? Bakalım Allahu Teala Celle Celaluhu bu konuda bizlere nasıl davetler buyuruyor? Biraz daha yakından bakmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, kul Allahu Teala'ya sığınacak. Allahu Teala'nın istediği bu. Barınak olarak Allah'ı görecek. Müracaat yeri olarak kendisini görecek. Bugün aramızda bir sorun olduğu zaman, müşkül var. Nereye gidiyoruz? Esnafsak, esnaflar arasında bir sorun varsa bilmem ne odasına gidiyoruz. Kanuni işlemler yapılacak diyelim, savcılığa gidiyoruz, adliyelere gidiyoruz. Bir müracaat yerimiz var, İş başvurusunda bulunuyoruz en basit örneği, onun da bir müracaat yeri var. Bizim müracaat yerimiz, derdimizi, yaşamak isteyip de yaşayamadığımız o hayalleri, bize yapılan zulümleri her neyse bunları müracaat yeri olarak Allah'a arz etmek durumundayız. Bir liman olmalı bizim için Rabbimiz Celle Celaluhu. Kendisine sığınanlara huzur veren bir liman. İşte böyle yaparsak, dünyamızda da huzur olur, esas alem, esas yurdumuz olan ahirette de. Peki dünyada huzur olur derken, her günümüz huzurla, amiyane tabirle, şen şakrak mı geçer? Değil. Kimin şen şakrak? Bir hayatı olmuş, peygamberlerin olmuş mu? Hayır. Onlar daha fazla imtihan yaşamışlar mı? Evet. Hanımlarıyla kavga etmişler mi zamanında? Evet. Yanlış anlaşılmışlar mı? Evet. Yuhalanmışlar, kendilerine hakaret edilmiş mi? Evet. Bazen öldürülmüşler veya dövülmüşler mi? Evet. Onların da korkuları olmuş mu? Evet. Onlar da evlatlarını kaybetmişler mi? Evet. Demek ki bu evetleri toparladığımız zaman nereye geliyoruz? Dünyada tas tamam bir huzur yok. Ama genel manada bakacak olursak, beklentilerimizi olumlu ve olması gereken yerlere empoze ettiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hayattan beklentilerimiz çok büyük beklentiler haline geliyorsa, devasa boyutlara ulaşıyorsa, biz ne zaman üzülmeye başlıyoruz? Beklentilerimiz büyük, gerçekleşenler küçük o geri kalan bize verilmeyen efendim nimetler bizim acılarımız oluyor biz bu konuda bugünden tez yok bir adım atmak zorundayız huzurun kaynağı inanın para değildir Allahu Teala'ya sığınan ciddi manada müracaat yeri olarak merci olarak orayı gören bir müslüman olursak kadınıyla erkeğiyle işte o zaman gerçek huzuru bulacağız Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde de belirtiyor Alak suresinde secde et ve yaklaş dikkat ettiniz mi? hocalarımız bununla ilgili çok güzel sohbetlerde yer yer temas ederler secde et ve yaklaş ne demek bu yaklaşmak? Allahu Teala mekandan münezzehtir yani ne demek münezzeh uzaktır ona herhangi bir mekan yoktur. Kalbimizde de Allahu Teala vardır. Bu boş bir kelime değildir. Neden? Kur'an-ı Kerim'de kendisi de buyurduğu üzere bizimledir. Damarlarımızda dolaşan kan örneği verilmiştir. Şah damarımızdan da yakındır. Hasılı benim zaten içimde olan Allah Celle Celaluhu sevgisi bana bu kadar yakın olan Hak Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Hiçbir yerde değildir diyemeyiz. O her yerdedir demek daha uygun. Peki her yerde olana ben nasıl yaklaşabilirim? Ne kadar ilginç değil mi? Secde et ve yaklaş. Emir bu şekilde kullara, sana da bana da ona da. Secde edeceğim ve yaklaşacağım. Peki hangi kalp ile yaklaşacağım? Ne gerekiyor bunun için? Yaklaşmak için. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için kalp gerekiyor. Peki kalp nasıl bir kalp olmalı? Allah Celle Celaluhu ile beraber olan, o kalp ile yatan, o kalp ile kalkan, o kalp ile evlenen, o kalp ile ticaret yapan, o kalp ile alışveriş yapan bir kul. Yani ne deniyorsa onu yapmaya çalışan bir kalp. Allah'ı Celle Celaluhu'yu unutmayan bir kalp. Peki. Şimdi o zaman nereye geldik? Benim yaklaşmaktan anlamam gereken kul olarak en önemlisi unutmamak için namazdır. Demek ki ben namaz kıldığım zaman otomatikman Allahu Teala'ya yaklaşmış oluyor muyum? Biznillah. Ama bu mekansal bir yakınlaşma değil, derecenin artması babında. Bugün secde et ve yaklaş diye buyrulan ayeti biraz daha yakından incelediğimiz zaman, bir kulun kemale gelmesi diye bir şey duyduğunuz sohbetlerde, kemale ermek. Yani ne anlamamız gerekiyorsa onu anlar hale gelmemizi istiyor Allahu Teala. İşte o zaman konuşup durduğumuz ve yakalayamadığımız huzura çok daha yakınlaşmış oluyoruz. En önemli terbiyemiz namazda o huşuyu elde edebilmekle ilgili olsa gerektir. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden de bugün yararlanacağız programda. Kendisi her konuda bizim örneğimizdir. Dolayısıyla rehberimizi, önderimizi de bugün baş tacı edeceğiz ve inşallah namazla ilgili şöyle bir silkinmeye, üzerimize eğer atılan ölü toprakları varsa onlardan kurtulmaya çalışacağız. İnşallah bugün sizlerle birlikteliğimiz, yeni namaza başlayan kardeşlerimizin, yeni yeni efendim e, secdelere giden kardeşlerimizin, bir vesilesi olacak diye düşünüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda o kadar dikkatli ve o kadar özen gösteriyor ki birçok namaz kılan arkadaşını ezberebiliyor. Bakıyor bazen cemaatte yoklar görmediği zaman niye gelmedi şu kişi diye buyururmuş. Hasta mı veya bir yere mi gitti diye buyururmuş. Hasta olduğunu söyledikleri zaman Ziyarete gidermiş, seyahatte olduğunu öğrendiği zaman cemaate katılmayan sahabe efendilerimizin dua edermiş hayırla gelsinler diye. Fakat bir kişinin mazeretsiz bir şekilde namaza gelmemesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar rahatsız edermiş ki. Kıyamet günü hepimizin beklediği bir gün, istesek de istemesek de ölüm şerbetini işleyeceğimiz gibi... Bizden öncekilerin içtiği gibi varacağımız yerde o kıyamet günü yani ahiret alemi. Bununla ilgili olarak ezbere bildiğimiz o kısa hadis-i şeriflerden bir tanesi nedir? Kişi, siz devam edin, sevdiğiyle, evet beraberdir, kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer kıyamet günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmak istiyorsak, onun en önem verdiği ibadetlerden, davranışlardan bir tanesi olan namazımızı cemaatle kılmaya önem göstermeliyiz. Tabi bugünlerde cemaatle namaz bir virüsten, salgından dolayı ertelenmiştir. Ama bugün zaten konumuzun namazdır. Namazlarımıza önem verelim. Hatta namazlarımızı evde cemaatle kılabiliriz arkadaşlarımızla beraber veya inşallah şu günlerde olan bu salgın bittikten sonra camilere koşarız diye ümid edelim. Kardeşlerim, namaza geri dönecek olursak cemaatten, namazı, namaz olarak yani tüm şartlarına uyarak, Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissederek tüm bedenimizle, tüm kalbimizle okuduğumuz o ayetlerin dilimizden, çıktığı andaki lezzetini taşımak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bunu uzun zaman hocalarımızın sohbetlerini dinleyerek, bu konuda yazılan yani namaz ile ilgili yazılan eserlere bakarak, acizane bir bilgi edinmeye çalıştık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Namazlarınızda eksiklik varsa, siz bunu hissettiniz, Vicdanınız dedi ki, Ey Ayşe, ey Mehmet, senin namazında eskiye oranla bir değişiklik var. Daha önce namazını kıldığın zaman, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin, duanı ettin, farklı şeyler hissediyordun. Ama şimdi namazında bir şeyler değişmiş. Bu hissiyatı yaşıyorsanız, işte bu bölüm sizin için. Kardeşlerim, bir koşudan önce biraz yürüyüş yapılır. Alıştırma olur. Neden? Kalp biraz ısınacak, kaslar ısınacak değil mi? Yine namazdan önceye bakıyoruz. Isınmak için bizim abdest almamız gerekiyor. Çok güzel. Burada namazın öncesinde yaptıklarımızda bir sıkıntı var mı? Evvela buna bakmamız gerekiyor. Mesela daha önce abdestimizi çok daha titiz çok daha böyle yavaş yavaş içimize sindire sindire alırken, eğer şimdi namazınızdan aynı lezzeti, hazzı, kalp huzurunu alamıyorsanız, bir değişiklik var mı? İlk önce ona bakacağız. Abdestimde herhangi bir sıkıntı var mı? Bu çok kolay. Bugün gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, gerekse bununla ilgili çalışmalar yapan kurumların, namazın nasıl kılmacağı veya abdestin nasıl alınacağı ile ilgili çok önemli görsel, Dökümanları var internette. Bunlardan tekrar edebiliriz. Bu bir ayıp değil. Çünkü bunlar oluyor. Hepimizin zaman zaman vay be ben bunu bildiğimi zannediyordum ama bilmiyormuşum dediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Bu ayıp bir şey değil. Heh. Birincisi abdestimize biraz daha dikkat edeceğiz. Abdestimizi aldık mı? Peki. İşte burası biraz daha önemli. Namaza hazırlık yapmak. Nasıl yani? E zaten abdest aldık namaza duracağız. Hayır. Namaza hazırlık. O da neyle? Cimnastik hareketleriyle değil. Edep ile. İlahi huzura çıktığımızı kendimize hatırlatacağız. Mesela iş yerindesiniz, iş yerinde odada kılacaksınız veya bir camiye gideceksiniz. Neresi olursa olsun abdestinizi aldınız. Büyüklerin tavsiyesi şu. Birkaç dakika... Nerede namaz kılacaksan, eğer vaktin varsa, mesela 10 dakika bir vaktim var. Namazı kılmak için 15 dakika vaktim var diyelim. 2 dakika. Şöyle seccadenin üzerinde veya mescitte oturuyorsun. Birazdan namaz kılacağım ben. Rabbimin huzuruna duracağım. Bu benim son namazım olabilir. Nasıl videolarını daha önce izledim, namaz kılarken ölenler var diyeyim. Secde anında ölenler var. Bu benim son namazım olabilir. Azrail Aleyhisselam'a benim ölüm e, emrim bu seneki beraat gecesinde verilmiş. O da haberini almış. Ona çünkü veriliyor her sene ölenlerin listesi. O listede ben de olabilirim diye düşünebiliriz. Başka aklımıza getirmemiz gereken mesela olasılar şu. Ben bugün bir hastalık yaşadığım zaman bir moral bozukluğu yaşadığım zaman bunu biriyle paylaşmak için kapı kapı dolaşıyorum bazen psikologlara gidiyorum vesaire ama ben şimdi öyle bir zatın celle celaluhu yanına gideceğim ve onunla dertleşeceğim ki bugüne kadar konuştuğum konuşacağım bütün insanların gelmiş geçmiş her insandan daha fazla bana katkıda bulunacağını ümit ettiğim bir zat celle celaluhu eşi benzeri olmayan bir zat. Kendisine hiçbir yokun olmadığı bir zat. Bütün imkansızlıkları imkanlı hale getiren bir zat Celle Celaluhu. Şimdi buna benzer bir iki dakikada sakin bir şekilde telefonla oynamadan, sağa sola bakmadan kendimizi hazırlarsak, bugünün tabiriyle motive edersek sonra kalktık ayağa, aklımızdan geçirdik Allahu Ekber demeden önce niyet ettim. Allah rızası için işte. ikindi namazının sünnetini kılmaya dedik. Allahu Ekber derken ellerimizi kavuşturacağımız meyanda ey dünya ne kadar önemli gibi görünen dünyada işin gücün varsa hanımın, kocan, çocuğun kredi kartı borcun koronavirüsü, şusu busu tamam bunlarla bu on beş dakika sonra ilgileneceğim, git başımdan der gibi, Allahu Ekber dedik ya, bunu hissettirmeye çalışalım. Ellerimizi bağladığımız zaman, artık kimin huzurunda olduğumuzu daha iyi hissedelim ve sağa sola doğru kaykılmaktan, efendim ileriye bakmaktan veya kaşınmaktan, lakait hareketlerden uzak durmaya çalışarak, namazımızı bitirmeye çalışalım. Yani bunun devamını zaten sizler yaparsınız. Eğildiğiniz zaman kimin önünde eğildiğimizi biraz daha iyi hatırlayalım. Namaz öncesinde kendini hazırla ve namazda yaptığın hareketleri bir yokla. Bu eğilmek ne demekti? Allahu Ekber diyorum bu ne demekti? Secdeye gidiyorum ve işte rüküye gidiyorum, kalkıyorum. Bunlar ne demekti? Bunları bir gündemimize alalım. Çünkü belli bir zamandan sonra bir şeyleri alışkanlık haline getiriyoruz. Namaz da evet bir nevi alışkanlık ama içinde ruhu kaybolmuş, hapsolmuş bir namaz olursa bu jimnastik hareketleriyle doğru orantılı gidiyor. İçerisinde ne sünnetin olduğu, ne tesbihatın olduğu, ne ayetel kürsenin dualarının olduğu, ne de Ya Rabbi diye başlayan dualarımızın olduğu bir şey olur. Aradan çıkarmamız gereken Hemen namazı kılayım da işte ne yapacaksak yapalım diyeceğimiz bir yere gider. Bu ilk uyarıdır her birimiz için. Araf Suresi'nde de geçer 31. ayette. Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde, her secde edişinizde güzel elbiseler giyinin. Hanımların ayrı, erkeklerin ayrı farkları var biliyorsunuz. Setri avret denilen şeyler. Onları yerine getirdik namaz öncesinde. Ama aynı zamanda mesela kirli çoraplarla hele hele başkalarını rahatsız edeceğiz diyelim. Bunlarla namaza durmayacağız. Çünkü hem kalbimizi hazırlamamız gerekiyor namaza hem de bedenimizi hazırlamamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vermekte bir hata olduğunu düşünmüyorum. Mesela pijamayla kılınabiliyor mu namaz? Hiçbir alimimiz hayır kılnamaz Kıldığınız namaz değildir demiyor. Setre Avret'e e, önem verildikten sonra. Ama imkanın varken yaklaşık 30 saniyeni alacak güzel bir efendim, kıyafetini giydin mesela. Şunu şunu taktın. Neyse. Çok daha güzel olur mu? Olur. Yani biz kısaca... Nasıl bir dünyevi makam sahibinin huzuruna gittiğimizde bir cumhurbaşkanının veya biraz daha düşürelim şöyle bakışımızı bir hocamızın yanına gittik, bir misafirle gittik, özene bözene temizlik yapıyoruz, değil mi? Şuram şöyle görüyorsun acaba başörtümle şurası birbirine uydu mu falan diye ne için dünyada yaratılmış bir insanın gözüyle iyi görünmek için. Ama biz Allahü Teala'nın huzuruna, bakışlarından, korktuğumuz yorumlarından çekindiğimiz acaba dediğimiz insanları da ve seni de her şey yaratan Allahü Teala'nın huzuruna biraz daha güzel çıkmak zorunda değil miyiz? Kardeşlerim, şöyle uyarılar da var. Mesela yazıklar olsun on namaz kılana diye bir ayet var. Evet. El-Ma'un suresinde, dördüncü ayette. Yazıklar olsun o namaz kılana. Allah Allah. E şimdi biz namaz kılmaktan bahsediyoruz. Namazın farz olduğunu biliyoruz. İnsanları namaza davet etmeye çalışıyoruz. Şimdi namazın içindeki olması gerekenleri tekrar ediyoruz. Peki bu ayet şimdi bize niye anlatıyor? Yazıklar olsun o namaz kılana. Şimdi... Benim namazımı kabul mü değil mi? Bunu da bir ölçmek var. Bugün nasıl virüsle ilgili bazı testler yapılıyor veya akciğerinizde bir sorun var mı? Verem, tüberküloz, koah bunlar var mı? Bir röntgene giriyoruz. Bizim de bir röntgenimiz var aslında. İç alimimizi gören. Onu da geçeceğiz. Ama şimdi bu yazıklar olsun on namaz kılana e, buyuru neyi bize anlatıyor? tefsirlerde ne geçiyor arkadaşlar Allahu Teala bizi cennete davet ediyor değil mi Kullarım şunları şunları yapın bunlardan bunlardan vazgeçin ve şunlara şunlara dokunmayın cenneti size alayım buyuruyor Bizim bir bilet almamız lazım bir yere girmemiz için Şimdi köprülerden bile geçerken araçlar için bilete ne yapıyoruz kes parasını veriyoruz Cennete davet olabilmemiz için de bir bilet lazım. Bu da kötülüklerden, münkerden korunmakla oluyor. Namaz bizi fahşadan, münkerden, kötülüklerden koruyor. Gözümüzü koruyor. O bileti almaya vesile oluyor. Benim namazım, şimdi geldik kabul mü, değil mi? Şu röntgeni bir çalıştıralım. 1. Namazı ben ne için kılıyorum? Namazın farz olduğunu biliyorum, kılıyorum güzel. Namazın farz olduğunu biliyorum, tembellik ediyorum kılmıyorum. Burada sıkıntı var. Biraz açalım. Nasıl olsa Allahu Teala beni affedecek. Hemen bununla ilgili bir tedavi. Allahu Teala'nın af edip affetmeyeceğinin garantisi yok. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Eğer sen farz olduğunu biliyorsun, Müslümansın, etrafında o kadar namaz kılan insan var. Allahu Tealaş, Teala sana şunu sormaz mı? Ey falan filan kulum ben sana düşünecek akıl verdim, sıhhat verdim, etrafında bu kadar ezan sesleri vardı. Google arama motorlarında, YouTube'da şurada burada isteseydin namazla ilgili binlerce şey izleyebilirdin ama sen bu kolaylıklar sana sunulduğu halde bunu yapmadın diyebilirdi.'' deyip hemen düşünmemiz lazım bir dakika. Allah'ın affına beni güvendiren acaba iblis mi? İşte yaşa. Hemen tedavini olacaksın. Ben her an ölebilirim. Bana bunca imkan veren Rabbim Celle Celaluhu bunu benden soracak. Ben nasıl bir iş yaptığı zaman, bir işimi gördüğü zaman bir kişiye teşekkür ediyorum. Her şeyi bana veren Allahu Teala'ya ben nasıl secde etmem? Teşekkür ederim Allah'ım demem diye düşüneceğiz. Bir üçüncüsü de var. O da namazı kıldıktan sonra namazıyla ilgili ve diğer yaptıkları ile ilgili kendini çok ileride gören ve diğer insanlara yapmadıklarından dolayı hesap soracak kabalıklarda bulunmaktır veya riya üzere namaz kılmaktır. Allah korusun. Bu zaten çok açık bir durum. Şimdi biz bunlardan hangisindeyiz? namazın farz olduğuna inanan ama kılmayanlardan mıyız bahaneler öne sürerek namazını farz olduğunu biliyor ve dost doğru kılmaya çalışanlardan mıyız yoksa namazı riya üzerine mi kılıyoruz Allahu Teala'nın ki kendisine sığınıyoruz o divanında o mahşer meydanında falan filan kulumu getirin nidasıyla yanına gittiğimiz zaman ey kulum dünyada namaz kıldım mı kıldım yalan söylüyorsun buyruğuna dikkat etmemiz lazım onlardan olmamamız lazım kardeşlerim bununla ilgili gelin bir hadisi şerif Ayşe annemiz radiyallahu anha kendisi yıllarca Efendimiz aleyhisselamın dizinin dibindeydi ve özellikle aile ile alakalı, miras ile alakalı birçok hadis nakletti. Annemizin Ebu Davud'da geçen ve İbni Ahmet'de geçen rivayeti var. Bir hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, Sadrından yani göğsünden sanki bir kaynayan tencerenin sesi gibi ses gelirdi namazda. Bazen bizi unuturdu diyor. Yine mümin mi'racı görmek istiyorsa namazı var. Namaz müminin mi'racıdır buyuruyor. Biz bu mi'raca ne kadar yaklaşabilirsek, ne kadar bu gayretin içinde bulunabilirsek o kadar. Burada sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Namazı nasıl kılmak lazım? son namazın gibi kılmak lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Efendim namazı şöyle mi kılsak, böyle mi kılsak? Ne buyuruyor? Benim gibi kılın. Burada şu hatırlatma yapılması lazım diye düşünüyorum acizane. Namazı ben Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi kılamıyorsam ne demek bu? Efendim secdeleri şu kadar uzatamıyorsam şu Efendim rekaatte şu sureyi uzunca sureyi okuyamıyorsam, günde şu kadar teyit bu kadar evvabin namazları seherde şunu bunu kılamıyorsam hiç kılmasam daha iyi değil mi gibi bir düşünce gelebilir veya bazı zatlardan bahsedilir. Hazreti Ali radıyallahu anın namazı. Daha önce bir kısada anlatmıştık sizlere. ...bir yarası vardı ayağında... ...çok acı çekiyordu... ...o anlatılır... ...çocukluğumuzdan beri duyuyoruz... ...ve gerçek bir olaydır bu... ...hikaye değildir... ...kendisi... ...bu acıya dayanabilmek için... ...namazda... ...özellikle secde ederken... ...çıkarılmasını istemiştir... ...vesaire... ...işte bir... ...yatsı namazıyla... ...bilmem kaç... ...vaktin... ...namazını kılan... ...Allah dostları vardır... ...bunlar çok güzel... ...ama şeytan şöyle yaklaşıyor... Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle kılıyor, bu Allah dostu böyle kılıyor ama ben bunu da kılamıyorum, şunu da yapamıyorum, bunu da yapamıyorum. Demek ki ben bunları yapamıyorsam hiç yapmayayım daha iyi. Böyle bir şey yok. Biz yapabildiğimiz kadarıyla evvela yapmaya çalışalım. Örneğin farz namazlarda elbette bu geçerli değil, yapabildiğim kadar kılıyorum diye bir şey yok ama... Namazda Efendimiz Aleyhisselam Bakara Suresinin örnek olarak söylüyorum. Bir ve yetmişinci ayetlerini okuyor. Sen okuyamıyorsun. Zaten topu topu bildiğin yirmi tane diyelim kısa sureler var. Onunla devam et. Mevzuyu anlatabildim mi kardeşlerim? Yani çok büyük hedefler ibadetlerde koyduğunuz zaman, o hedeflere ulaşamadığınız zaman şeytan size bir şeyleri farklı gösterebilir. Eğer sen bunun namazı gibi kılamıyorsan hiç kılma diyebilir. Burada duracağız hemen. Bir dakika, bir dakika. Ben Peygamberimiz Aleyhisselam gibi namaz kılamam. Ama aynı Allah'a Celle Celaluhu, aynı hareketlerle yöneliyorum. Tamam mı? Bunu aklımıza getirmemiz lazım. Bugün namaz o kadar önemli ve maalesef o kadar bizden, bizim nazarımızda önemini kaybetti ki. O kadar çok dua etmemiz lazım ki. Ne olur Ya Rabbi? Gençlerimize namazı sevdir. Ya Rabbi bize namazı sevdir. Bize kolay eyle diye. Çok mühim bir zamanlıyız arkadaşlar. Namazı seven insanlar o kadar farklı. O kadar güzel görünüyor ki zaten. Ashab-ı kiramda bir namaz aşkı varmış. Çok güzel. Bizim namazı sevmemizin ölçüsü ne kadar samimiyetle ve olması gerektiği gibi kılıyoruz. Buna bakmamız lazım. Ne kadar yakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi Medine'yi münevver eden bir örnek geliyor size namazla alakalı. O zamanlar kölelik vardı. Köleliğin kaldırılması İslam'la beraber oldu. Bir köle de Müslüman olmuş. Sahibine dedi ki, Beni satın alandan iki şey istiyorum. Dünya, makam, mülk hiçbir şey istemiyorum. Şu kadar para falan hiçbir şey istemiyorum. İki şey istiyorum. Ne istiyorsun dediler. Birincisi Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem beraber olacağım. Ezan okunduğu zaman beni bırakacaksın. Yani ben namazıma gideyim geleyim onun dışında benim veya ailemin yemeğini veriyorsan... Tamam yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum senden Şu kadar maaştır bilmem nedir. Bak isteye bakar mısın? Ezan okunduğu zaman diyor sahibine şart olarak ki kölenin bir şart öne sürme hakkı olmamasına rağmen ben söylüyorum size tek şartım diyor. Ezan okunduğu zaman beni bırakacaksın. Adam da bunu kabul ediyor. Tamam diyor. Şimdi dikkat edin. Öyle bir Köprü vardır ki gönülden gönüle. Kimse bilemez o köprünün nasıl inşa edildiğini. Ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Her mescide gelişte o bahsettiğim köle varmış ya. Gözüyle onu ararmış. Tabi o zaman köle itibar edilmeyen bir insan. Bir gün görememiş köleyi Efendimiz aleyhisselam. Yanındakine sormuş. Efendi demiş senin kölen nerede? Azarlar bir şekilde bunu söylemiş ama. O da efendim demiş hastaydı. O yüzden buraya gelemedi. Ha öyle mi dedi? Peki o zaman hepimiz onu ziyaret edeceğiz. Bunu kim buyuruyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biraz zaman geçiyor. İkinci sefer e, tekrar görünmüyor. Tekrar soruyor. O senin yanındaki kölen nerede? Efendim diyor bu sefer çok ağır hasta. Yani sekerat halinde. Ölüme yakın bir halde, kalabalık bir şekilde o zatı ziyaret ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmıyor. Son nefesini verene kadar, gömülüne kadar başında bulundu. O kadar ilginç geldi ki bu olay Mekkelilere, kendi aralarında konuşuyorlar. Ya dediler biz o kadar cefaya katlandık. Türlü türlü sıkıntılar, eziyetler yaşadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu köleye bizden çok daha itibar etti. Hastayken yanına gitti işte. Son nefesini yanında verdi, dua etti, defin işlerine karıştı diye. Medineliler ne dedi bu sefer? Ensar, muhacir konuşuyorlar. Onların da ilginç bulduğu bir durumdu bu. Efendim. Malımızı dediler canımızı biz Allah yolunda feda ettik. Her inen ayete işittik itaat ettik dedik. Lakin efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu köleye bizden daha çok alaka gösterdi. Mekkeliler de aynısını söylüyor. Medineliler de bakın şimdi aynı şeyi söylüyor. O zaman ayetinde arkadaşlar. Hucurat suresinde 13. ayet. Şimdi bugünkü programımızın tam bam teli olan bir yer. İbrahim abi şu mu makbul, şu mu iyiydi, bu mu iyiydi, şuralı mı olmak, buralı mı olmak falan. İşte cevap. Allah indinde en değerliniz, keremliniz, takva sahibi olanınızdır. Var mı daha ötesi? Allah indinde en keremliniz takva sahibi olanınız. O köleydi. O şu cemaattendi. Efendim bu şunlardandı. Bu şu parti var ya. O partinin bilmem ne e, yerinde çalışıyordu. Bu ırktandı, Laz'dı, Kürttü, Çerkez'di, Gürcü'ydü bilmem neydi. Aldın mı cevabını kardeş? Allah indinde en keremliniz takvah sahibi olanınız. Dikkat ettiyseniz, Arapça indi Kur'an-ı Kerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde hangi topraklarda yaşadığını biliyoruz. Ey Araplar, sizler şu kadar değerlisiniz. Ayeti değil. Şimdi bir köle, başına gelenler, içinden geçen o samimi düşünceleri ve Hemen ibretlik hadise. Biz burada gelin şu soruyu soralım. Ben bu hayatta evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onun yolundan gitmek babında ne kadar beraberim. Eğer bir esnafsam para alıyorum, para veriyorum, çek alıyorum veya işte mobilyalarla ilgileniyorum veya ev hanımıyım, komşum var, akrabalarım var. Ben Hayatımın 24 saatine diyelim tekabül etsin. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberim. Yani onun yolundan gidiyorum. Esnafsam ticari hayatımda beraber miyim? Öğretmensem gerçekten o öğretmenlikten aldığım maaşı hak ediyor muyum? Benim bedenimde kulağım, gözüm her neyse ne kadar beraber Allah Resulü'yle? Evladımı yetiştirmem gerekiyor. Evet, evlat yetiştirmek zor. Ama Allah Resulü ile beraberliğim, ne kadar evlat yetiştirirken, besmeleyi öğretiyor muyum? Gusül abdestini, nasıl taharetlenmesi gerektiğini, peygamberleri anlatıyor muyum mesela? Ne kadar beraberim? Bir köle her şeyini feda ediyor, mal istemiyor. Ben Allah Resulü ile beraber olayım. Ve, şu cemaatle namazı bana ne yapma? Yasaklama. Burada da dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu namazı bir hava gibi, su gibi, sevdiği bir insanı hasretlik olan insan gibi görmeyi nasip eylesin cümlemize. Nasıl sevdiğimiz bir insanı gördüğümüz zaman, e, duyduğumuz zaman, onu hatırladığımız zaman mesela tebessüm ederiz. Hatıralarımız canlanır. Namazı Celle Celaluhu Rabbimiz bize böyle sevdirsin. Amin. Kardeşlerim, şimdi size maalesef üzücü bir de haber vermem gerekiyor. Bu işin güzel tarafıydı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Değil mi? Ne güzel. Bir de sıkı durun, üzücü bir hadise var. Kardeşlerim, Müddesir suresi. suresinin ilgili ayetlerinde Sekar cehenneminden bahsedilir. Cehennemlere girenlerin halinden bize ibretlik tablolar aktarılır. Cehenneme girenler şöyle seslenecek, Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Siz diyorlar, ne yaptınız dünyada? Ne yaptınız da cehenneme geldiniz? Niye cehennemliksiniz diyorlar. Onların da dediği şu. Lütfen iyi dinleyin. Kur'an tabiri. Çok kısa. Biz namaz kılanlardan değildik. Allahu Teala'nın ayeti, sekar cehennemine girenlerin cennete girenler tarafından siz ne yaptığınızda cehenneme girdiğiniz sualine verdiği cevap biz Namaz kılanlardan Değildik Belki de en anlamlı En acı ayrılık Dünyada Birçok malın Telef olması Elimizden alınması Başarısız olmamız Veya iflas etmemiz Müflis olduk Belki yine yaşamaya devam ettik İnsan eşinden de ayrılıyor Şartları zorladı olmuyor 50 yıllık hayat arkadaşında denilen o insanla da ayrı e, bir yola gidebiliyorsun. İş yerindesin, kapanabiliyor, en sevdiğin mahallenden ayrılabiliyorsun. Ama bunlarla hiçbir bağı olmayan, mukayesesi dahi imkansız bir yerdir. Oradaki iflas. Düşünün geri dönüşü yok. Açsın burada dünyada, öyle oldu böyle oldu, efendim... Beni öldürmeyen imtihan daha da güç verir dedin. Yıkılmadım, ayaktayım, besmele çektin, iflas ettiydin. Bir yerde patrondum, bugün işçi olarak girdim bir yere. Belki hayatın boyunca işçi olarak devam edeceksin ama elhamdülillah, çorba kaynıyor evde. Anlatabildim mi? Ama orada böyle bir imkan yok. Ne yaptın? Biz namaz kılanlardan değildik. İşte o yüzden bizim bugün... İşimiz, gücümüz, hanımımız, kocamız, çocuğumuz, partimiz, cemaatimiz, memleketimizden önce gelen şey o yüzden namazdır. Allah dostlarının eserlerinde de buna göndermeler yapılır. O yüzden kabirde bizi karşılayacak meleklerin, Rabbin kim, dinin, peygamberin kim vesaire sorularından sonra ilk didik didik, Ayıklanacak olan o amel defterinde ne yapıp ne etmediğimiz atmosferindeki sorgu, sual, hesap namazdır. Ya, biz namaz kılanlardan değildik. İşte bir ayrım var şimdi. Cennete gidenler, ahiretten bahsediyorum, bir de cehenneme gidenler. Orada büyük bir ayrılık var. Belki hanımı cehennemde, kocası cennette veya tam tersine. Dünyada çok iyi komşulukları vardı, çok iyiydi. Ama çok büyük bir hatası, yanlışı vardı. Uzun yıllar görüşmediler dünyada. Belki sapıttığı kişi, ''Aa, bu benim komşumdu, bilmem ne teyzeydi.'' Veya babamdı, belki en acısı o olacak. Allah yaşatmasın, Celle Celaluhu, amin. Şimdi orada bir ayrım var. Burada ayrıldık, yol ayrımı. Hicret ettik, başka bir memlekete taşındık. Veya ayrıldık, iflas ettik. Bir ayrım var. Oradaki en önemli ayrılık, Bugün, ki hiçbir ayrılığa benzemiyor. Ölüm acısı da değil, ölümle ayrılık bir müddet sonra tesiri geçiyor. Birisi ölüyor, azalıyor o şiddeti üzüntünün ama en önemli ayrılık, gözyaşlarının da yetmeyeceği çığlıkların birbirine karıştığı kıyamette, cennete girenlerin ve cehenneme girenlerin ayrıldığı o sırat köprüsü sonrası. Kur'an tabiri okuyacağım bakın onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır Yasin suresinde geçiyor ne yapıyor cennetlikler ayrılıyor ve yine Yasin suresinin bir sonraki ayeti ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar işte en acı ayrılık siz, cehennemlikler bu tarafa dendiği an. Esas ızdırap orada. Dünyada bütün yaşadıklarımız bugün bize dert gibi görünen, o bana bunu dedi, evladım şöyle yaptı, doktorum böyle davrandı, bu benim hakkımı yedi, bu bana sövdü, eziyet etti, lerden kat kat kat katı. İşte o yüzden kardeşlerim, biz namaz kılanlardan değildik diyenlerin başlarına neler geleceğini kurban olduğum Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyurdu. Cehennem azabının hazırlandığını söyledi. O zaman ne yapıyoruz? Bizim bundan sonraki hayatımızın ne kadar devam edeceği ile alakalı herhangi bir garantimiz yok. Haşa herhangi bir sözleşmemiz yok. Daha bundan bir ay, bir buçuk ay önce ev sahibi abimizle, İsmail abimiz bir sözleşme yaptık. Bu kahveyle diyelim ona. Bir sene oturma karşılığında şu kadar aylık kira vereceğimi sözünü verdim. Daha yeni yaptık bunu. Bu bizim aramızdaki ne? Anlaşma. Biz bugün ne yapacağız? Kendimiz herhangi bir kağıt kullanmadan... Herhangi bir şahit olmadan kendimiz şahit olarak Allahu Teala'ya bir söz vereceğiz. Ya Rabbi, kainattaki bütün varlıklar, güneş, yıldızlar, çayır çimen, yaşamadığını düşündüğümüz, cansız dediğimiz ağaçlar, hayvanlar zikir halinde, saflar halinde uçan kuşlar, dağlar, taşlar ya Rabbi bunlar tesbihat ediyorlar. Sen bunları daha iyi biliyorsun. Hepsi sana kulluk ediyorlar Allah'ım. Hepsi kıyam halindeler. Ne olur bugüne kadar yanlış yaptığım şu namazlardaki hatalarımdan, noksanlıklardan beni muaf tut. Bana namazı sevdir deyip söz vermemiz lazım. Ya Rabbi bugüne kadar birçok bahane sundum. Birçok etrafımda insan vardı benim gibi. Onlar da kılmıyor. Ne olur ki dedim. Gençliğim, güzelliğim, iş yerinde fırsat bulamamam. Birçok sebep oldu. O bunu der, şu şunu der. Veya şeytan geldi ya Rabbi bir gün. Ben tam namaza başlayacağım. Ama senin şu kadar günahların var dedi namazı terk ettim. Veya yine aynı şeytan geldi vesveselerle. Veya insani şeytanlar geldi. Bu devirde şu olur mu dedi veya kırk yaşında elli yaşında başlarsın bir umreye gidersin. O zamana kadar vur patlasın çal oynasın diyen şeytanlara uydum. Ya Rabbi döndüm dolandım sana yöneldim diye illa bunları dememize gerek yok. Samimiyetle yönelmemiz gerekiyor. Bugün bu sözleşmeyi yapalım. Ev sahibi ile kiracı arasındaki o sözleşme gibi kardeşlerim vallahi bakın vallahi kelimesini eğer dinliyorsanız çok fazla kullanmamaya çalışırım ama bunda hiç çekinecek bir şey yok vallahi ki billahi Allahu Teala'nın huzurunda bizim tam olarak bilemediğimiz insanların dışında kıyam halinde o kadar varlık var ki rükû halinde cansız sayılan varlıkların Öyle vaziyetleri var ki bunların en doğrusunu Allahu Teala bilir. Gökte gördüğümüz yıldızlar, cansız ne olacak yani galaksiler? Ne tecelliler var, ne hikmetler var bilemiyoruz. Şunu unutmayalım. Namaza benzeyen hiçbir ibadet yoktur. Namaz kılan bir insan, kadın erkek Namazdan başka hiçbir şeyle meşgul olamaz Namaz onu inanın her türlü alakadan keser Öyle ya? Allah dostlarının hayatlarına baktığınız zaman Hele hele anneniz babanız dedeniz ne yaparlar ezan okunur mesela Ben hemen gideyim namazımı kılayım Etrafındakiler olarak deriz ki anne dede acele etme tamam daha yeni ezan okundu Oğlum olur mu hemen namazıma geçeyim ben derler Bu sevdadır bu güzel bir aynı zamanda alışkanlıktır. Ama oruç için aynısını söyleyemeyiz. Neden? Aynı anda oruçluyken çalışabilir misin? Niyetliyken evet. Allahu Teala nasip ederse şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. E çalışacağız. Radyo programlarımızı yapacağız. Yapabiliyor muyuz? Evet. Veya hacca gittiniz. Hacca gittiğinizde de siz aynı zamanda görevlerinizi yaptınız, tavaf vesaire orada alışveriş yapabilir misiniz? Haram mı? Hayır değil. Ama namaz kılan kişinin maddesi de, manası da Allah'ın rızasından oluşur. İşte o yüzden namaz için secde et ve yaklaşı daha iyi anlamamız lazım. Bu bizi kolaylaştırmalı. Maddi bakımdan elbette getirileri de var İnsan vücudunun hareketlerine baktığınız zaman eğilmesi kalkması hatta namaz öncesinde abdestin bugün sterilizasyonda çok şey, konuşulan bir tabir var Efendim, ellerinizi güzelce yıkayın e zaten 5 vakit yıkıyorsun bir de yemeklerden sonra yıkadın mı lavaboya gittin çıktın neyse, heladan sonra yıkadın ne güzel e abdeste eller yıkanıyor. Dirseklere kadar diyor doktorlar. Dirseklere kadar yıkanıyor. Burnunuzu çok temizleyin diyor mesela suyla. İşte biz burnumuzu temizliyoruz. E yüzünüzü de temizleyin mikrop için. E yüzümüzü de temizliyoruz kusura bakma. Hatta daha da ileriye gidiyoruz. Ayaklarımızı da temizliyoruz biz. Şimdi. Bu namaz öncesinde. Namazın içinde de yaptığımız hal ve hareketlerle bilim insanları mesela... Bazı namazın efendim daha önce fark edilmemiş yönlerini, yararlarını tespit etmişler. Bunlar da çok güzel şeyler, enfes şeyler. Ama şimdi bizim mevzumuz namaz efendim kireçlenmeye iyi geliyor veya oruç gerçekten çok güzel bir zayıflama aracı diye bakmamamız lazım. Bizim bakmamız gereken buna benzeyen ama madalyonun diğer tarafı. Diyeceğiz ki ben öyle bir Allahu Teala'nın eşi benzeri olmayan Tek olan Allahü Teala'nın kuluyum ki kurban olduğu Mevlam hem bana ibadet ettiriyor milyarlarca insana vermediği bu lezzeti tattırıyor. Kendisi el açmama izin veriyor, dua etmeme izin veriyor. Aynı zamanda sağlığıma da iyi geliyor. Değil mi? Mesela böyle düşünürsek bir sıkıntı yok. Günde 5 vakit namaz ne yapıyor aynı zamanda Allahu Teala'yı hatırlatıyor arkadaşlar. Allahu Teala'nın sonsuz kudretini anlıyoruz. Mutlak iradesini anlıyoruz. Rahmetini, merhametini, tabii azabını, ikazlarını anlıyoruz. Günah biraz daha bize ne yapıyor? Daha büyük bir şekilde geliyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Peki bunu nereden anlıyoruz? Hemen söyleyelim. Ankebut suresi 45. ayet merak edenler için. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek şüphesiz en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir. Enfes değil mi? Namazımı kılacağım, kılmak zorundayım. Ha, kötülükten alıkoyuyor mu kıldığım namaz? He, ha, hayasızlıktan alıkoyuyor mu namazım? Koymuyorsa namazı terk etmeyeceğim ama abdeste, abdestten sonra programımızın ilk başında anlattığım namaza konsantre olup olamadığıma ve namazın içinde namazı bozan hareketler yapıp yapmadığıma bir kontrol etmem, dikkat etmem gerekiyor. Öyle ki size bir uç e, örnek vermek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatu vesselam zamanında bir kişi geliyor. Diyor ki falan zat şu şu kişi gece namaz kılıyor efendim. Sabah olunca da hırsızlık yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakikaten namaz kılıyorsa bu namazı ve namazda okuduğu Kur'an ayetleri Onu yaptığı o kötü fiilden Allah'ın izniyle uzaklaştırır Ha demek ki e, bu adam namaz kılıyor hata işliyor Bu e, hanımefendi örtünmüş Lakin şöyle şöyle makyaj yapmış veya şöyle bir hata yapmış Bu adamda sakal var ama şöyle yaptı Şimdi burada başka yere geldik Başkalarının yaptığı yanlışlar İslam'ı bağlamaz. Ben burada İbrahim Soyda nereden kardeşiniz olarak acizane yarım ağzımızda bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığım yanlışlar beni bağlar. Başka bir hocayım diyen insanı da yanlışları kendini bağlar. Ha görüntü olarak İslam'ı temsil ettiği için bir hoca efendi. Örneğin çok affedersin yere tükürmesi çok kaba olması. Diğer insanlara, İslam'a bakış açılarını değiştirebilir mi? Evet, iyi bir örnek olmaz. Ama herkesin şunu bilmesi lazım, asıl bellidir, asıl olan İslam'dır. Aslından ne kadar uzaklaşırsa insan o derecede yaşar. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşalım. Efendim, ben çok örtülü insan görüyorum. Evet, onlar çok yalancı, şöyle... Benim akrabam da örtülüydü, şöyleydi, böyleydi, ben ondan daha temizim diyerek örtünmemek bahanesi olmasın. Efendim bizim komşumuz namaz kılıyor ama sözünde durmuyor. Namaz kılıyor ama kadına, kızı affedersin çok bakıyor veya ağzından çok kötü hareketler, şey kelimeler çıkıyor falan. E, o yüzden ben namaz kılmıyorum. Öyle kılacağıma hiç kılmayayım daha iyi. Bu namaz kılmama mazereti olamaz. Biz iyisini, olması gerektiğini yapalım. İyi bir model olalım. Tam tersine hıslanmamız lazım. Öyle bir örtüneceğim ki inşallah. Nasıl örtündüyse Ayşe annemiz diyeceğim. Öyle bir e, iyi Müslüman olacağım ki, iyi örnek olacağım. Allah'ın izniyle 10 tane Müslüman sırf benim sözümde durmam, iffetimden, hal hareketlerimden dolayı ne yapacak? Müslüman olacak gibi bir hedef koymamız lazım. Şimdi tekrar geldik programımızın sonundayız. Vaktimizi aşmamamız lazım. Hakiki namaz kılıyorsa bu namazı ve namazda okuduğu Kur'an ayetleri onu yaptığı kötü fiilden uzaklaştıracak. Evet bugün gerçekten de evet Müslümanlar hepimizde de hatalar var ama suç işleme oranı çok düşük. Bunu bilmek lazım. Yani alkole bağlı cinayetlerde acaba namazını kılan insanlar mı daha çok cinayet işliyor, kılmayanlar mı? Mesela trafik kazalarında, yine alkole bağlı, içki içen bir insanın yüzde kaçının arasında namaz kılan vardır. Bunlara baktığın zaman gerçekten de cinayet işlenen yerler, en az işlenen yerlerin Müslüman ülkelerin olduğunu, sayılarının fazla olduğu ülkelerin olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili ilmi çalışmalar da yapılmış. Mesela Osmanlı zamanında da buraya gelen insanlar asayiş rakamlarına bakmışlar. Emniyet raporları deniyor ya onlara. Her sene açıklanıyor. Bu kadar hırsızlık, bu kadar gasp, cinayet falan. Bir bakmışlar. Kaç senedir o burada yaşıyor mesela. İstanbul'da yaşıyor. Adam kendi e, kitabında bu notu almış. Senelerdir diyor iki tane vaka oldu. Onun dışında diyor ne bir hırsızlık ne bir şey. Yani bizler ne kadar uzaklaşırsak güzel dinimizden o kadar kötüleşiyoruz. Bugün de biz Müslümanların o kadına baktı, o hırsızlık yaptı, o şöyle sözünde durmadı diye İslam zedelenecek halde değildir. Ama namaz en önemli fren mekanizmasıdır ve selam. İnsanların giderek birbirinden uzaklaştığı, menfaat perestliğin öne çıktığı ve ben ben ben ben ciliğin hakim olduğu günümüz dünyasının mühim bir hastalığı da yalnızlık hissidir. Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun da sosyolojiye diğer ülkelerden daha az ihtiyacı olur. Tekrar ediyorum. Ne olur? Secde et ve yaklaş ömrüne artık uyalım. Şu an radyoları başında veya YouTube'dan tekrarını takip eden kardeşlerim. Gelin bugün bu emre muhatap olun ve secde ile Allahu Teala yaklaşın. Allahu Teala'dan niyazımız. Namaz kılan kardeşlerimizi namazdan ayırmasın, kılmayan kardeşlerimize namazı, secdeyi, rükûyu, duayı, aminleri nasip buyursun. Gençlerimize, yavrularımıza, namaz kılmayan akrabalarımıza namazı sevdirsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.